Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar Günaydın Cengiz. Her günaydın. Günaydın. Mahir günaydın. Evet, bugün, bugün ne konuşuyoruz? Bugün de başkanlık sistemine doğru inşallah. Evet. Federalizme hayır, başkanlığa evet demiş. Evet tabii. Başbakan yardımcısı. Türkiye Başkanlık Sistemi'ni kurduğu zaman eyalet sistemine geçmesi gerekmez. Tabii canım ne gerek var tabii. Evet. Şimdi geleceğiz oraya da şimdi bir istersen şöyle bir geriye gidip bakalım ne oluyor diye. Evet lütfen. Bu iki yıl önce geldi ilk defa gündeme. Tam iki yıl Nisan 2010. Ondan sonra e, ve hızla kapandı. E, çünkü o arada... E, Referandum tartışmaları vardı bir hatırlarsın. Eylül 2010 öncesi yani. Ee, ve e, kapanmasında tabii e, parti içerisinden gelen itirazların da e, payı vardı. E, Meclis Başkanı Yılmaz o zaman, e, Bülent Arınç, e, Abdullah Gül, bütün bu e, politikacılar e, bu teklife e, biraz mesafeli yaklaştılar. Başbakan getirmişti genel tabii meseleyi gündeme. E, şimdi bir kere burada bir usul e, sorunu var. Yani çok, e, tartışma deniyor, tartışalım canım ne var deniyor falan. Şimdi bir kere tartışma e, hiçbir zaman tartışma olmuyor. Yani ...iki yıl boyunca bunun bir tartışması falan yok. Böyle birileri geliyor, bu böyle olur diyor. Ee, kimse de çıkıp hayır demiyor. Bazıları evet diyor, geleceğim oraya. Ee, ama e, bununla ilgili bir tartışma olmuyor. Niye olmuyor? Çünkü bu konuda Türkiye'de bir bilgi birikimi yok bir kere. Yani bu çok uzak bir konu Türkiye'ye. Diktatörlük konuşulabilir. İşte ne bileyim? Yani padişahlık konuşulabilir ama. Yani bu konuda başkanlık sistemi, yarı başkanlık sistemi konusunda Türkiye'de hatırı sayılır bir bilgi birikimi yok. Bununla ilgili bir tane çok iyi kitap var. Serap, Serap, Serap Yazıcı'nın kitabı, yani Bilgi Üniversitesi Anayasa e, Hukuku Profesörü. E, onun dışında e, işte sağda solda e, yani bir takım yazılar var, gazete makaleleri var. Yani bunlarla uğraşan insanlar var ama yani bununla ilgili tartışmayı besleyecek bir birikim yok. Evet, pardon, bir ufacık araya gireyim müsaade edersen. Bu sivil anayasa riskler ve olasılıklar diye bir bir program dizisi başlattık Tabii Küçük. evet biliyorum. Orada işte dün anayasanın yapılmasını ne kadar engeller açısından da... başladık uh -huh. yani tartışmaya. Çok iyi oldu bunu devam ettiriyor olmamız yani. <gülüyor> Çünkü sonunda söyleyeceğimi şimdi söyleyeyim. Yani bunun en büyük zararı, bu tartışmanın en büyük zararı şimdi başlamış bulunan anayasa tartışmasını esir alma potansiyeli. Aynen. Biz de bunu konuşmaya başladık yani Bütün işte. mesele bu. Yani e, bu şimdi yani Türkiye'de anayasa konusunda hatırı sayılır bir bilgi birikimi ve bir tartışma geleneği var. Yani pek çok şey yapıldı. Dünya kadar teklif getirdi. Halbuki başkanlık sistemi... Hakikaten bir bakir bir konu. Ve bunu bugün gündeme getirmek, anayasa sürecine, yani bu işte kör topal yürüyen, sonunun da ne olacağı belli olmayan e, anayasa sürecine büyük bir darbe vurmak demektir. Yani e, O yüzden e, son derece sevimsiz. Ama biraz ayrıntılarına girelim. Lütfen. Şimdi kere burada bir inandırıcılık sorunu var. Andy Finkel geçen gün New York Times'ta güzel bir şey yazdı dedi ki yani eğer başbakan bu konuda e, ciddi ve samimi ise önce kendisinin aday olmadığını açıklasın ki ondan sonra tartışalım dedi. Çok doğru. E, i̇kincisi ikincisi e, inandırıcılık konusunda şimdi bunu dile getirenler, e, bu başkanlık sistemini dile getirenler sürekli istikrardan, işte yasamanın e, gücünden yasamanın güçlü olması gerektiğinden aynı Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğu gibi işte Senato temsilciler Meclis falan dem vuruyorlar. Şimdi aynı adamlar yapacak bu işi değil mi? Yani aynı politikacılar yapacak bu işi. Eğer böyle bir şey olursa yani başkanlık sistemine gidilirse onlar yani terki makam elemeyecekler yani bu bu sistem içerisinde. E peki şimdi niye yasamayı güçlendirmiyorsun bir kere birinci temel soru bu. Şimdi yasamanın haline bir bakalım. Unutuyoruz tabii bütün bunları. Yani e, 2002 yılından bu yana, yani hükümette olduğundan bu yana AK Parti yasamayı güçlendirmek için ne yaptı? E, şimdi parlamenter sistemin temel taşları olan iki tane mesele var. Biri temsil adaleti, diğeri siyasi partilerin güçlenmesi değil mi? Şimdi baraj olduğu gibi duruyor. Büyük partiyi palazlandıran, küçüğe hiç söz hakkı tanımayan Tek turlu bir seçim sistemi var malum. İstisnalar dışında işte genellikle doğu bölgeleri bunlarda bölgeyi temsil etmekten tamamen uzak bir vekil topluluğu mecliste oturuyor. Parti içi demokrasi diye bir şey yok bu sistemden dolayı. Bir kişi karar veriyor kim vekil olacak ileride veya olmayacak diye. Tek adamlara biat edilen bir sistem var. Burada da yasama el kaldırıp el indiren vekillerden ibaret. Yani bugüne kadar bir vekilin verdiği soru önergesinin karşılığında Türkiye'de gündem değiştiği oldu mu böyle bir şey hatırlıyor musun? Yok. Artı partiler sürekli kapanma tehdidi altında. Şimdi bu sihirli bir değnekle gelecek bu başkanlık sistemi bu dökülen yasamayı güçlendirecek. Olabilir. Neyle olabilir? Bölgesel yapılarla, eyalet sistemiyle olabilir. Ha, şimdi orada bir dakika du bakalım diyorlar. Şimdi bunun, bu meselenin teorisyeni diyelim, tırnak içine alalım teorisyeni, Burhan Kuzu'dur anayasa profesörü, AK Parti milletvekili. Ve mecliste anayasa komisyonu başkanıydı. Hala öyle var. mi bilmiyorum değil galiba. Hayır değil. Hı. Şimdi burada tek referans, yani alabileceğimiz tek referans o, onun 1997'de çıkmış, ve işte geçen yıl ayaküstü elden geçirilerek tekrar yayınladığı bir kitap var. Her yönüyle başkanlık sistemi diye. 97 tarihli. Ve hakikaten ayaküstü elden geçirilmiş. Mesela 112. sayfada şöyle bir ibare var. Sıkıdır. Türkiye'nin gündemine başkanlık modeli artık girmiştir. Gerek siyasi parti yetkililerimiz, gerekse başbakanımız, gerekse cumhurbaşkanımız bu rejim lehine çalışmalar başlatmıştır. Diyor. Başbakan kim burada sence? Tansu Çiller, Cumhurbaşkanı da Süleyman Demirel. Şahaneymiş. Diyeti görüyor musun evet, ya? Ben. Ben. Şimdi e, bu... Burhan Bey'e sormak lazım. Biraz gayri ciddi olmuş bu çalışmanızı diye. Geçen sene çıktı ya. Ve yani bu temelde tartışılıyor. Onu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi yasama konusunda ne kadar gayri ciddi olunduğunu gördük. Yani aynı adamlar bugüne kadar hiçbir şekilde güçlendirmedikleri yasamayı yasama erkini birdenbire başkanlık sistemi olunca güçlendirecekler. Neyle güçlendirecekler? Bölgesel yapıyla da güçlendirmeyecekler. Çünkü ona karşılar. Oraya da geleceğim. E neyle güçlendirecekler? Öyle işte. Bu kadar tartışma nokta bitti yani. İkincisi bu istikrar meselesi. Şimdi biliyorsun devamlı istikrardan dem vuruluyor burada. Zaten evet, evet yani Hı. her zaman bu çok uzun bir süre Türkiye'de siyaset terminolojisine, Hı. retoriğine hakim olan şey buydu. İstikrarı sağlamak ya da istikrarsızlık üzerine gitti bütün tartışma uzun süre. Şimdi İyi tekrar de, dönüyoruz. Şimdi değil? Türkiye 2002'den bu yana evet. hasbel kadar ciddi bir siyasi istikrar döneminde öyle değil mi? 10 yıl yani az değil. Ee, şimdi e, bunun daha fazlası isteniyor bir kere. Ee, şimdi bakıyorsun yani bu sistemlerde, başkanlık sistemlerinde işleyen dünyadaki belki tek sistem, yani demokratik anlamda işleyen e, ve esas temel mesele olan e, denetleme ve denge mekanizmalarının tıkır tıkır çalıştığı, sistem Amerika Birleşik Devletleri. Şimdi arkadan Brezilya geliyor biraz biraz. Belki ileride Meksika. Geriye kalan hepsi topyekün diktatörlük. Ve çok istikrarlı tabii diktatörlükler. Ta ki e, millet sokağa dökülüp ...o diktatörü al aşağı edene evet, kadar. Tabii, o evet. anlamda çok istikrarlı, doğru. O kadar istikrarlı ki... ...sonunda ancak adamı kovuyorlar yani. Evet, Meksika örneği de tabii çok tartışılır. Çünkü zaten Meksika'da artık tabii. bir devlet var mı, yok mu... Yok, ya da bu belli fazla. değil. Tabii, bu i̇nsanları belli sokakta değil. öldürüyorlar falan. Dolayısıyla evet. şimdi buradaki gayri ciddiyetsizliği görüyoruz. Şimdi istikrar dediğin nedir? Yani... Denge ve denetleme sistemlerinin tıkır tıkır çalıştığı sistemler de dedik Dolayısıyla yani başkanlık sistemi olabilir Amerika Birleşik Devletlerinde olduğu gibi ama hiç öyle bir niyet yok. Yani sonuçta mesele yürütmenin yetersiz gücü falan değil. Ee, bu gücün yasama, hukuk ve bölgesel yapılarla denetleme ve dengelenmesini sağlayacak demokratik bir anayasa. Ve bu tartışma bunu zehirliyor şu sırada. Şimdi gelelim bu bununla ilgili bir iki tane e, haber okuduk, raporajlar yapıldı biliyorsun. Şimdi e, e, PKK e, karşıtı Kürt siyasetinde bir takım sesler yükseliyor e, ve hatta e, yani Ahmet Türk dahi e, bu, bu, evet. bu topa girdi. E, bu yürütme şey, başkanlık sistemi olur ama. Eyalet sistemi olursa demeye getirdi. Şimdi böyle bir e, algı ve tabi çok ciddi bir yanılgı var. E, bunu Selahattin de, Demirtaş... E, Kettirip biliyorum. Gü, Gültan söyledi. Kışanak da e, aynı şeyi söyledi. Şimdi böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Bunun adını hemen koyalım. Yani e, ne olduğunu söyleyelim. Bu kuzu bunu yazıyor. E, yani Bekir Bozdağ'ın söylemesi... Yani o üzerine geliyor. Bekir kitapta var bu. Şöyle diyor. Hemen belirtelim ki federal ya da eyalet yapılanması başkanlık modelinin olmazsa olmazı değildir. Bu modelde Fransız sisteminin üniter yapısıyla Amerika'daki başkanın yetkileri buluşturuluyor diyor. Yani resmen mutlakiyeti tar tarif evet. ediyor çok tamam. acayip yani fakat pardon bir ufak parantezde kim bozda Bekir Bozda başbakan yardımcısı açıklamasında inanılmaz bir şey söylüyor uh -huh. 80 istikrar dedik ya 88 yıllık cumhuriyet döneminde 61 hükümet kuruldu uh -huh. bu istikrarsızlığın en büyük göstergesi diyor ve son 10 yılda tek uh -huh. hükümet olduğunu ve uh -huh. bu, hatta 10 yıldan da fazla olacak tabii uh -huh. bu devam ediyor Bundan hiç bahsetmiyor. bugün enayi yerine koymak böyle bir şey. Böyle bir şey evet. Bugün evet. bir istikrar var çünkü vatandaş sandıkta <gülüyor> istikrar sağladı diyor. Ve Fransa'da ve Yunanistan'daki seçimlerin ardından başkanlık sisteminin bulunduğu Fransa'da hemen görev değişimi yapıldı. Parlamenter sistemle yönetilen Yunanistan'da ise hükümet kurulamadı. Yeni bir seçim gündeme geldi demiş ve hakikaten insan nefesi kesiliyor bu açıklama <gülüyor> evet. karşısında burada bu ademi merkeziyet daha meselesi daha Türkiye'de hakikaten birkaç aydır konuşulan bir konu. Yani bırak bunun denge, denge denetleme ve denge boyutunu ki esas mesele o tabii. Yani paldır küldür oraya geldi tabii tartışma iyi de oldu bana sorarsan ama daha ademi merkeziyet yani bir merkezle belediyeler arasında bir ara birim tüzel kişiliği olan bir ara birim kuracak kurabilecek miyiz kuramayacak mıyız daha bu tartışma yeni yapılıyor Türkiye'de yani bölgelerden bahsediyorum. Ee, bütün Türkiye çapında daha bu yani işte bazı anayasa tekliflerinde ademi merkezi idarenin ademi merkezi olacağı konusunda birtakım bir şeyler ibareler falan var. çoğunda yok. Daha bu tartışma ortada yokken şimdi doğrudan doğruya bu başkanlık sistemi ile birlikte federal ve bölgesel yapıların Önemi ortaya çıkmış durumda ki doğru ama bunları denge ve denetleme çerçevesinde görmek lazım. Check and balance yani. Hı hı. E şimdi bu e, böyle bir tartışma katiyen yok olmadığı gibi onu e, öngördüğü için AK Partili e, yani başbakanın e, başkan olmasını isteyen e, cenah hemen önlemini alıyor. Ve bu kuzunun dediği gibi ve Bekir Bozdağ'ın dediği gibi bunun katiyen olmayacağını e, halkımıza ihsat ediyor. Şimdi burada tabii mesele denetleme ve denge sistemleri aslında. Yani bütün bu istikrar bilmem ne yani sistem ne olursa olsun başkanlık, yarı başlan, başkanlık veya parlamenter sistem olsun önemli olan yürütmenin yani ulus devleti temsilen e, e, yapılan yürütmenin dengeleme e, ve denetleme e, işlevi, işlevi kimde olacak? Mesas, esas mesele bu. Şimdi burada klasik e, dönemde yasamayla hukuk değil mi? Evet Şimdi, tabii. Ha, ona bir dördüncü kuvvet medya e, evet, ilave tabii. ederlerdi eskiden. Şimdi burada artık bir, bir üçüncü çok önemli bir de, denetleme ve denge e, unsuru var. Demin adını ettiğimiz bölgeler ve bölgesel yani federal yapılar veya bölgesel yapılar artı bir de o dördüncü kuvvet medyanın uluslararası boyutu ve genelde bütün uluslararası yani ulusüstü dengeleme ve denetleme sistemleri daha bunlar Türkiye'de hiç tartışılmıyor dikkat edersen yani küreselleşme dediğin nedir ki bir anlamda bir biraz da budur yani. Yani ahim ne ki? UEFA ne ki? Anlıyorsunuz? Bunlar da denetleme ve denge sistemleri bir bakıma. Ya elbette yani insan hakları sözleşmesi tümüyle bu böyle bir... Ya Facebook ne? Evet. Twitter ne? Anlatabiliyor muyum? Yani bütün bunlar daha yani biz halbuki bütün bunları görmezden gelerek hükümetin e, yani de, de, de, de, bu konuda ısrar eden cenahından bahsediyorum. Bütün bu ee, klasik, klasik sonrası ve modern hatta postmodern e, de, denetleme ve denge sistemlerini görmezden gelerek e, yani resmen istibdat dönemi e, tarif ediliyor. Yani, Mutlakiyet evet otokrasi e, ve diktatörlük tabii. E, yani, ben... bu, bu, bu, yani Allah hakikaten akıl fikir versin yani. Ama şey de önerebiliriz. Peki benim de buradan bir dinleyeceğimize bir armağanımız olsun. Bilmiyorum katılacaksın Meşruti monarşi de önerilebilir? İngiltere'de gayet istikrarlı bir şekilde. Bak olur. Öyle İlkezizim şeyler olur. İspanya'da Önerim. var. Daha çok örneği var. Hollanda var. Hollanda var. Var. Var. Şey var. var. var. Norveç var. Çok var onlardan yani. değişim olur. Sultan. Selamlar arada halkı. Evet selamlar. Öyle de hoşluklar olabilir. Yani saltanat arabasının geçiş törenini izleriz. Ve tabii yani burada başkanın kim olacağı belli olduğu için yani zaten o başkanın nasıl yöneteceğini biz şimdiden görüyoruz. İşte o işte o futbol kupası nerede verilecek? Hop, aç telefonu sor. Evet ve evet. onun da bir cevap vermesi akıl alır iş değil gerçekten değil yani bunu evet. orada evet. değil burada evet. vereceksiniz diye kural nedir filan diye de <gülüyor> yani onu bile konuşmaları çok tuhaf yani. Yani bu denetleme ve denge meselesinin üzerinde çok daha fazla düşünmek lazım, çok daha konuşmak lazım, bunu, bunu iyice yaymak lazım yani bu sadece bu, bu dar e, hukuksal çerçeveyle de açıklanabilecek bir şey değil artık dünyada. Yani bir yerde bir hadise olduğu zaman bak ne oldu e, Uludere'de? Saklayabildiler mi? Saklayabildiler mi? Saklayabildi. Saklayabildi, gel, göründü, bitti. Göründü ama yani bir şey de yapılamıyor. Ha, olsun ama yani herkes öğrendi. Evet. Herkes öğrendi. Günün birinde bu insanlar bunun e, bir şekilde hesabını soracaktır yani. Yürütmeden. Evet. Bu noktada bir... bir... Küçük ama önemli görünen bir nokta da başta Cumhurbaşkanı Abdullah Gül olmak üzere Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın da tavırlarını yetkililerin bu konudaki görüşlerini büyük ölçüde değiştirme, modifiye etmiş olmaları. Yani daha önce başkanlık sistemi olmaz filan diye konuşanlar evet. şimdi pek hala olur demeye başladılar. Bunu da hiçbir, bu görüş değişikliği konusunda da neden yaptıklarına ilişkin bir açıklama yapma ihtiyacını da duymuyorlar asla. Ee, Abdullah Gül konusunda aynı şeyi düşünmüyorum ben. O da hala buna mesafeli yani bu yani çünkü herkes neyin ne olduğunu görüyor canım. Yani işte, yani gizli tıp küldür o yani böyle bir istibdat yani çünkü anayasa olmayacak. Yani anayasa konusunda bir ee, ortak akıl ortaya çıkmayacak Hı. bütün iddialara rağmen onun yerine küt diye bu başkanlık sistemi gelecek bak anayasayı bile yapamıyoruz halbuki tek adam olsa bak ne güzel anayasa yapardı hatta futbol kupasının nerede verileceğini bile tayin edecek <gülüyor> kadar güçlü olurdu kürt Demeye de, ya, O tartışma çözlerdi. o ama ben Abdullah Gül'ün e, öyle bir şey hatırladım ama hayır yani hayır hayır aksine, aksine ya tartışılsın diyor Hı. tartışılsın diyor ama yani tartışma sapır sapır dökülüyor bu, bu anlamda tabii İstanbul politikalar merkezi ve işte sizin yaptığınız ve bütün diğer Anayasa gruplarının yaptıkları çalışmalar çok önemli ve bu insanların ortaya çıkması lazım ve bu e, başkanlık ve yarı başkanlık sistemi konusunda fikir serdedenlerin de e, hakikaten meseleyi e, biraz mesela biraz daha ciddi yaklaşması gerekiyor mesela geçen gün ee, bir e, mülakat vardı e, radikalde Degol örneği veriliyor şimdi Degol 5. E, cumhuriyeti kurarken ki yarı başkanlık sistemini kurarken e, sırt sırtında e, nur topu gibi bir e, Cezayir sorunu vardı, vardı şimdi onunla bağlantı kuruluyor Cezayir meselesiyle Kürt meselesi yahu bir dakika Kürt meselesi dediğin Türkiye öbürkü müstemleke Evet, yani tamam. böyle bir bağlantı nasıl kurulur yani? i̇şte, e, ya işte çok gibi bakın çok yani, kolonyal bir bakış açısı. İşte e, tamam e. gibi yani, baktık ha şöyle için. olur. Ha biz eee Kürtleri kolonize ettik ki bunu söyleyenler de var tabii ha, yani. Evet. Ama ha, ya iş oraya geliyor yani. Düşünebiliyor musun? Kabusu. Ha. Bunu söyleyen bir hoca yani. Ben... Yani daha daha bu bu bu pilav daha çok su su kaldırır ee, boşuna... ama meselenin yani bu kadar e, gayri ciddi bu kadar zayıf bu kadar çağ dışı diyeceğim e, bir mecrada seyretmesi e, çok yani tüyler ürpertici yani, hakikaten bunun e, şakası yok yani. Evet bunu e, ben son tahlilde tabi e, bir referandum olduğunda. Bu konuda referandum olacak çünkü o demek o. E, son tahlilde ben e, halkın e, bunu e, kabul edebileceğini düşünmüyorum. AK Parti tavanı da dahil buna. Ama e, başında söylediğimi tekrar edeyim öyle bitirelim. Yani şu sırada bu tartışmanın gündeme gelmesi bütün anayasal süreci yani anayasa yapım sürecini son derece menfi etkiliyor tabii. Ve dikkat edersen e, gayet... E, usturuplu ve planlı bir şekilde her gün bu konu gündeme getiriliyor. Bekir Bozdağ tarafından. Evet, evet. sistematik, evet. Böyle tabii tabii. tabii gün orada gün bir şey var yani. Bir planlanmış. Bir var yani. Evet, tabii tabii canım. Açık, açık yani. Ama Bozdağ'ın da açıklamalarını sen de beğendin değil mi? Mükemmel. 2002'deyiz değil mi biz? Kaçtayız? 2001 değil mi? Evet. Koalisyon 2003. hükümeti var değil mi? Evet. Yani, fragmante evet. parçalanmış kriz dönemindeyiz. Kriz dönemindeyiz. Evet. Kriz döneminde. Halbuki bir kişi olsa ne güzel olurdu. Daha fazla boşuna direnme. Talimatı getiren subayın ilk ağzına uymazsan bu suçtur. Bitti. Evet. Peki. Hayırlar ötesiyle. Çok teşekkür ediyoruz. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar.